Sultanları çağırlardı şeyhleri ve derlerdi ki bize ne et ki biz dünyamızı ve ahiretimizi temin edelim ve halkımız rahata kavuşsun, adalet ile hoşnutla geçinsin ve biz indi ilahi de olmayalım. Hatta Şekikübeli'yi çağırdı Abbasi halifelerinden birisi. Dedi ya şeyh bana bir yol göster ki hem dünyamı ben mağmur edeyim hem ahiretimi mağmur edeyim. Şekikübeli ona dedi ki sana senin Allah eline üç kuvvet verdi. Sana üç kuvvet verdi. Bu kuvvetin bir tanesi kamçı, bir tanesi kılıcın, bir tanesi inendir dedi. Kamçını dahilde zalimlere karşı, hainlere karşı, kılıcını vatan haricinde bulunan düşme karşı ve hazineni de memleketin imarı için orduna ve mektepler ve medeneseler ve haşhaneler ve hastaneler ve yollar yaptırırsan neye o sen önde, milletin arkanda doğru cennete gidersiniz. Hem dünyada hem ahirette. Eğer böyle olmayıp da kançıyı mazluma kullanırsan, kılıcını da kendi milletine karşı çevirirsen ve elindeki bulunan hazinede şehavatına harcarsan, sen önde milletin arkada doğru cehenneme gidersin. Hem dünyada hem ahirette. Ve Sultan ağladı. Halife ağladı yani. Sonradan kargalar ve tilkiler şeyh kıyafetine girdiler. Tabi olan sultanlar da bunlara tabi olduğu için leşe gittiler. Kargaya tabi olan tabi dedi ki leşe Mürşid, Salihini kendisinden de sorulurca sahili boş çevirmez ve onu hakka ve hakikata götürür. İki cihanda onun felahını ve necatını ona temin eder. Ama tabi bu, şu, bu soruyu soran ya bu işiyle alak olmak isteyen kimse şeyin sözüyle amir olursa. En mümahim bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki, en fazla korktuğu fasık alimlerdir. Çünkü avamdan bir fasıkın yapacağı fızık hayatıyla kaimdir bir azlık âlemin yapacağı fenalıkta bin sene, iki bin sene devam eder dünya yücüğü.